Matta 9. Bölüm İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye Cesur ol oğlum, günahların bağışlandı. Dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden Bu adam Tanrı'ya küfrediyor. Dediler.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 Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler. İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama Ardımdan gel dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören ferisiler İsa'nın öğrencilerine sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor? diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi. Sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim. Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya Neden biz ve ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor? diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarındayken davetliler yaz tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysisi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar, yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar, hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur. Böylece her ikisi de korunmuş olur İsa onlara bu sözleri söylerken Bir havra yöneticisi gelip Onun önünde yere kapanarak Kızım az önce öldü Ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek Dedi İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu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 Kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu, kız ayağa kalktı. Bu haber bütün bölgeye yayıldı. İsa oradan ayrılırken iki kör, "Ey Davutoğlu, halimize acı" diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara, ''İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?'' diye sordu. Körler ''İnanıyoruz Yarab'' dediler. Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak ''İmanınıza göre olsun'' dedi ve adamların gözleri açıldı. İsa ''Sakın kimse bunu bilmesin'' diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlar ise çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir diyordu. Filistiler ise cinleri cinlerin önlerinin gücüyle kovuyor diyorlardı. İsa, bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, ''Ürün bol ama işçi az.'' dedi. ''Bu nedenle ürünün sahibi Rabbe yalvarın.'' Ürününü kaldıracak işçiler göndersin.